Bismillahirrahmanirrahim 1186 Namaz babları başlıyor Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Faz namazların durumu Birinizin kapısının önünden akan Ondan her gün beş defa yıkandığı suyu Hoş bir nehrin durumu Gibidir buyurmuştur 1187 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Bana söyler misiniz Şayet birinizin kapısının önünde içinde her gün beş defa yıkandığı bir nehir bulunsa bu nehir onun kirinden bir şey bırakır mı? Sahabe onun kirinden bir şey bırakmaz ya Allah'ın Resul'ü dediklerinde işte beş vakit namazın durumu da bunun gibidir. Allah onlarla günahları siler, yok eder, buyurmuştur. 1188 Amr İbnül Hasan bin Ali'den Cabir bin Abdullah'a el-Haccac'ın ki on namazın vaktinden geriye bırakırdı. Valiliği zamanında namazların vakitlerini sormuştuk da Cabir şöyle dedi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını güneşin tam tepeden inişi zamanında, ikindi namazını o güneş canlı tertemiz iken, akşam namazını güneş örtüldüğü zaman, yatsı ise bazen vaktin başında hemen kıldırır, bazen geciktirirdi. Cemaat toplandığı zaman vaktin başında hemen kıldırır. Geciktikleri zaman ise geciktirirdi. Sabah namazısı, namazını ise çoğu zaman gecenin sonundaki karanlıkta kıldırır veya kılarlardı. 1189 İbni Şihab'dan Ömer bin Abdülaziz bir gün namazı geciktirdi. Urve İbn Zübeyir huzuruna çıkıp ona dedi ki El-Mugre bin Şube bir gün namazı geciktirdi. Ebu Mesud el-Ensari onun huzuruna çıkıp şöyle dedi. Nedir bu ey Mugre? Bilmiyor musun ki Cibril aleyhissalatü vesselam'a inmiş ve namaz kılmış. Aleyhissalatü vesselam da onunla beraber namaz kıldı. Sonra tekrar namaz kıldı. Aleyhissalatü vesselam da onunla beraber namaz kıldı. Sonra tekrar kıldı. Aleyhissalatü vesselam da ondan tekrar kıldı. Sonra tekrar kıldı. Aleyhissalatü vesselam da onunla beraber namaz kıldı. Cibril sonra da bununla emredildin dedi. Bunun üzerine Ömer şöyle dedi. Ne anlattığına iyi bak ey Urve. Namazların vaktini Aleyhissalatü vesselam'a Cibril mi belirledi? O da Beşir bin Ebu Mesud babasından böyle rivayet ederdi dedi. Vallahi aizledi Ayşe de bana ve vesselam ikindi namazını güneş odasında hücresinde bulunuyorken yükselmeden yani güneş odasından çıkıp da içeriye gölge kaplamadan önce kılardı. 1190 Muhammed bin İshak'tan ve vesselam Medine'ye geldiğinde onun yanına namaz kılmak maksadıyla vakitlerinde çağrısız olarak toplanırdı. Bu sebeple ve Vesselam Yahudilerin halkı namazlarına kendisiyle çağırdıkları boruları gibi bir boru yaptırmayı düşündü. Sonra bunu hoş bulmadı. Ardında Müslümanların namaza çağrılmalarında çalınması için tahtadan bir çanın oyulmasını emretti. Onlar bununla meşgul iken El Haris İbnül Hazre çoğullarından olan Abdullah bin Zeyd bin Abdi Rabbi bir rüya gördü. O da hemen ve Vesselam'a gelip Ya Resulullah Durum şu ki beni bu gece bir dolaşan dolaştı. Başıma bir hadise geldi. Şöyle ki yeşil iki elbise giyinmiş elinde de çan bulunan bir adam bana rastladı. Ben de ey Allah'ın kulu bu çanı satar mısın dedim. O da bunu ne yapacaksın dedi. Onunla Müslümanları namaza çağıracağım dedim. O zaman o sana bundan daha hayırlısını göstereyim mi dedi. Ben nedir o dedim. Dedi ki şöyle şöyle dersin diyerek ezanı tarif etti. Peygamber Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e haber verince o da şüphe yok ki bu inşallah bir hak rüyadır. Bina Bilal'le halk da bunu ona anlat. Çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Bilal da ezan okuyunca bunu Ömer bin Hattab o evinde iki evindeyken duymuş ve hemen peştemalını çeke çeke gelip Ali Sallallahu Aleyhi ve huzuruna girerek seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki onun gördüğü rüyanın aynısını gördüm. O zaman Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem olsun Allah'a. İşte bu Allah'ın rızasının bunda olduğunu daha da teyit ediyor. 1191 Abdullah bin e, Rabbi'den bana babam Abdullah bin Zeyd rivayet etti. O da ve vesselam çanın yapılmasını emredince dedi ve yukarıdaki hadisinin aynısını zikretti. 1192 Salim'den o da babasından o sözü peygambere nispet ederek ref ederek şöyle dedi. Şüphe yok ki Bilal ezanı gece okur. Bina İbni Ümmü Mektum ezan okununcaya kadar yayın için. 1193 Ayşe annemizden İbn Ömer ve Hazret-i Ayşe Aleyhissalatu vesselam'ın iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Bu sebeple Ali sallallahu aleyhi şüphe yok ki Bilal ezanı gece okur. Bina İbni Ümmü Mektum ezan içtinceye kadar yiyin için. 1194 Ömer bin Saad el-Meyzinden Saad Sadul Karaz Ali sallallahu aleyhi ve mescidinde ezan okurdu. Hilal bir defasında Ali sallallahu aleyhi ve onu sabah namazına çağırmak için geldi de o uyur, uyuyor, dediler. Bunun üzerine Bilal en yüksek sesiyle es hayrun minen nev. Namaz uykudan hayırlıdır dedi. Bundan sonra bu cümle sabah namazının ezanında sabit kılındı. 1195 İbni Ömer'den ezan aleyhissalatü vesselamın zamanında ikişer ikişer Kamet ise birer birer okunurdu. Şu kadar var ki müezzin kat Kamet salah dediğinde bunu iki defa söylerdi. Biz de kâhmeti işitince birimiz abdest alır namaza çıkardı Evet 1196 Enes'ten Hilala ezanı çift kâhmeti tek yapması emredildi. 1197 Enes'ten Bilala ezanı çift kameti ise kat Kavmeti Salah hariç tek yapması Emredildi 1198 Aynı 1199 Ebu Mahzure'den Aleyhisselatü Vesselam 20 kadar adama emredip Ezan okutmuştu da Ebu Mahzure'nin sesi hoşuna gitti Bu sebeple ezanı ona şu şekilde öğretti Deyip şu okuduğumuz ezanın aynısını öğretti. 1200. Maculden İbn Muhayriz, Ebu Mahzureden, Ali sallatü Vesselam ezanı ona 19 cümle, kamati ise 17 cümle olarak öğretmişti. 1201. Ebu Cüheifeden, o Bilal'ın ezan okuduğunu gördü. Ebu Cüheife dedi ki, o zaman ben onun ağzını Ezan sebebiyle şuraya şuraya dönüşünü takip etmeye başladım. 1202 Ebu Cehife'den Bilal bir defasında kısa, kısa mızrağı yere saplanmış ve parnaklarını kulaklarına koyarak ezan okumuştu da ben onu ezanı da dönerken gördüm. 1203 Sehil bin Sa'dan Aleyhisselatü Vesselam iki şey var ki geri çevrilmez. Ezan esnasında yapılan dua ve halk yolunda savaşta, savaş kızıştığı zaman yapılan dua. 1204 Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam müezzin ezanını işittiğiniz zaman dediğinin aynısını söyleyin. 1205 İsa bin Talha'dan Muaviye'nin huzuruna girdik derken müezzin ezan okumaya başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Maviye'de Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Müezzin ne dediyse o da aynısını tekrarladı. Hayyâ Aleyhisselah sözüne gelince La havle ve la kuvvete illa billah dedi. Ve daha sonra peygamberinizi bunu söylerken işittim, buyurdum. 1206 yine aynı. 1207 Ebu Hureyre'den ve Vesselam namaz için ezan okunduğunda şeytan ezanı işitmemek için usurarak arkasına dönüp gider. Ezan bitirilince dönüp gelir. Kahmet getirildi yine arkasına dönüp gider. Kamet bitince namaz kılarken kişiyle nefs arasında vesveselerini sokmak için döner gelir ve insanın daha önce hatırına gelmeyen şeyler için şunu hatırla, şunu hatırla diyerek bunları ona hatırlatır. 1208 Ebu Şaşar'dan Ebu ile bir adamın müezzin ezan okuduktan sonra camiden çıktığını gördü de ne olursa olsun bu adam muhakkak ki Aleyhisselatü Vesselam'a karşı gelmiştir buyurdu. 1209 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Güneş Batı'ya meylettiğinde evinden çıkmış ve onlara öğle namazını kıldırmıştı. 1210 Ebu Kureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sıcak şiddetlendiği zaman öğle namazını serinliğe bırakın çünkü sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır buyurdu 1211 Enes'ten a.s. ikindiyi kıldırırdı sonra bir kimse avaliye giderdi de güneş henüz yüksekteyken oraya varırdı avali Medine-i doğusundaki yerlerden biridir bu yerlerdeki köylerin en uzağı Medine'ye 8 mil en yakın ise 2 mil mesafesindeydi 1212 Seleme İbnül Ekva'dan aleyhissalatü Selam akşam namazını güneşin battığı saatte onun üst tarafı battığı zaman kıldırırdır. 1213 El Abbas'tan aleyhissalatü Selam ümmetim akşam namazını kılmada yıldızların çoğunun doğup birbirine karışması zamanını beklemedikleri müddetçe hayırda olmaya devam edecektir buyurdu. 1214 Numan Bin Beşir'den Vallahi şüphesiz ben şu namazın yani nasıl yatsı namazının vaktini en iyi bilen insanım. Aleyhisselatü Vesselam onu ayın üçüncü gecesinde batışı zamanında kıldırdı. 1215 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam bir gece yatsı namazını geciktirdi. Öyle ki neredeyse gecenin üçte biri veya ona yakını geçmişti derken geldi. Ama cemaatin içinde uyuklayanlar vardı. Onların kimileri caminin ortasına burasını dağılmış Kimileri ise halk halka olmuşlardı. Bunun üzerine şayet bir adam insanları etinin çoğu alınmış bir kemik parçasına veya iki parçaya davet etse, insanları teşvik edip çağırsa ona icabet ederler. Halbuki onlar bu namazdan geri kalıyorlar. Andılsın ki ben bir adama cemaate namaz kılmasını emretmeyi, sonra şu evlerin bu namazdan geri kalan sakinleri için namazdan geri kalmayı, ve gidip o evlerini ateşle üzerlerine yakmayı düşünmüşümdür buyurdu. 1216 Ayşe annemizden. Ali sallatu ve selam bir gece yatsıyı geciktirdi. Nihayet Ömer evin hatta bana kadınlar ve çocuklar uyudu dedi. Ali sallatu ve selam hakikaten durum şu ki yeryüzü yüz ahalisinden sınamadı sizden başka kılan hiç kimse yok. 1217 Ayşe annemizden. Ali sallatu ve selam bir gece yatsı namazını geciktirdi. Öyle ki adeta gecenin tamamı geçmiş ve camidekler uyumuştu. Nihayet çıkıp o yatsı namazını kıldırdı ve doğrusu ümmetime meşakkat vermeyeceğimi bilsem bu geç vakit onun tam vaktidir buyurdu. 1218 i̇bn ve Cüreyş'ten Ali bir gece yatsı namazını geciktirdi. Ya Resulullah dendi namaza kadınlar ve çocuklar uyudu. Bunun üzerine o suyu yüzünün etrafından sile sile ve tam vakittir ümmetime meşakkat vermeyeceğimi bilsem buyurarak evinden çıkıp geldi. 1219 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınları sabahı Aleyhisselatü Vesselam ile camide kılarlar. Sonra da karanlık sebebiyle tanınmadan önce çarşaflarına bürünmüş olarak evlerine dönerlerdi. 1220 Rafi bin Hadiş'ten Ali sallallahu aleyhi ve Sabah namazını ortalık aydınlanınca kılın çünkü bunun sevabı daha büyüktür. 1221 Rafi bin Hadiş'ten Ali sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını ortalık ışığıınca kılın çünkü bunun sevabı daha büyüktür. 1222 Yine aynı. 1223 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem kim bir namazın bir rekatına kavuşursa o namaza kavuşmuş demektir. 1224 aynı. 1223 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü Selam. kim sabahın bir rekatına güneşin doğmasından önce kavuşursa o sabah namazına kavuşmuş olur. Kim de ikindinin bir rekatına güneşin batmasından önce kavuşursa o ikindi namazına kavuşmuş olur. 1226 Ebu Said El Hudri'den aleyhissalatü Selam. bir adamın camiye gidip gelmeye adet edindiğini gördüğünüz zaman onun imanına şahitlik edin. Çünkü Allah'a Allah'ın mescitlerini ancak iman eden kimseler mamur eder, şenlendirir buyuruyor. Yani Tevbe 18'de. 1227 Hazreti Osman'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem kim yatsı namazını cemaatle kılar, bir gecenin yarısını ihya etmiş, namazla ibadetten geçirmiş gibi olur. Kim de sabah namazını cemaatle kılarsa bir geceyi ihya etmiş gibi olur buyurdu. 1228 Şeybani'den Ebu Amur es bana eliyle Abdullah'ın evini işaret ederek şu evin sahibi rivayet etti ki o Ali sallallahu aleyhi ve sallam'a hangi amel daha faziletlidir diye sormuş. Ali sallallahu aleyhi ve vaktinde kılınan, kılınan namaz buyurmuş. 1229 Kaptan. Biz yedi kişi camideyken Ali sallallahu aleyhi ve yanımıza çıkıp geldi. Bunlardan üçü bizim Araplardan, dördü ise Azatlarımızdan idi. Ali sallallahu aleyhi ve evlerinden birinden yanımıza çıkıp geldi ve yanımıza oturdu. Sonra "Buradan için oturuyorsunuz?" dedi. "Namazı beklemek için." dedik. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve yere bir şeyler çizdi ve bir müddet başına eğip durdu. Sonra biliyor musunuz? "Rabbiniz ne buyuruyor?" "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. O buyuruyor ki "Kim namazı vaktinde kılar, sonra da onun sınırını konar korur, ona devam eder" Ona uygun hareket ederse bundan dolayı onu cennete sokacağıma dair ona ahdim vardır. Kim de namazı vaktinde kılmaz, onun sınırını korumaz, ona uygun hareket etmezse ona katımda verilmiş hiçbir söz yoktur. Dilersem onu cehenneme sokarım, dilerse cennete sokarım. Allah 1230 Ebu Zerden aleyhissalatü vesselam, namazı vaktinden geciktirecek bir topluluğun içinde kaldığında halin nasıl olacak? Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Şöyle dedi. Namazı vaktinde kıl ve dışarı çık. Şayet sen camideyken namaz kılınırsa onlarla beraber tekrar kıl. 1231 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer Namazı vaktinden geciktirecek amirlere kavuştuğun zaman nasıl yapacaksın? Dedim ki Ya Resulullah ne emir buyurursun. Namazı vaktinde kıl ve daha sonra onlarla beraber kılacağın namazını nafile 1232 Ebû Katâde'den o da Enes'ten. ve vesselam kim bir namazı unutur veya onu kılmadan uyuya kalırsa onu hatırladığında kılsın. Çünkü yüce Allah benim namazım hatırlanıldığında namazı dost olarak kıl buyuruyor. Daha 14. ayette. 1233 Salim'den o da Bubas'tan. Aleyhisselatu vesselam şüphe yok ki o namazı yani ikindi namazını kaçıran kimse sanki ailesi ve malı noksallaştırılmış veya elinden kaçırılmış gibidir. 1234 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve Kim ikindi namazını kaçırırsa onun sanki ailesi ve çocukları noksanlaştırılmış veya elinden kaçırılmış gibi olur. 1235 Ali'den Ali sallallahu aleyhi Hendek Savaşı'nda onlar güneş batıncaya kadar bizi ikindi namazından alıkoydukları ve böylece bağrımızı yaktıkları gibi Allah da onların kabirlerini ve evlerini ateşle doldursun. 1236 Cabir'den ve Vesselam kul ile şirk arasında veya küfür arasında başka değil sadece namaz kılmamak vardır. Yani namazı terk etmek diyor. 1237 İbn Ömer'den. Bir ara cemaat Kuba'da sabah namazındayken bir adam onlara gelip şöyle dedi: "Muhakkak Aliye Sallallahu Aleyhi ve Kur'an indirildi. Ve namazda yüzünü Kabe'ye döndürmesi emredildi. Binaen aleyh siz de yönlerinizi ona dönün." Cemaatin yüzü Şam'a doğruydi, Bunun üzerine dönüp Kabe'ye doğru yöneldiler. Evet. Haber-i hatit katta kabul etmeyenlere duyurulur. 1238 İbn Abbas'tan. Ya Resulallah Beytül Makse'e doğru namaz kılıyorlarken ölen kimseler hakkında ne buyurursun? Bunun üzerine yüce Allah Allah imanınızı zayi edecek değildir. Bakara 143. ayeti indirdi. 1239 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem namaza tekbirle Allahu ekber diyerek başlardı. Kıraata namazda Kur'an okumaya ise Elhamdülillahi Rabbil Alemin yani Fatiha ile başlar ve onu yani namazı selam vermekle bitirirdi. 1240 Ebu Hureyreden Ali sallallahu aleyhi ve sallam namaza kalkmazdı ki ellerini uzatarak kaldırmış olmasın. 1241 no olur iba'yet Ebu Talip'ten Ali bin Ebu Talip'ten Ali sallallahu aleyhi ve sallam namaza başladığı zaman tekbir getirir sonra şöyle derdi. Ben bir hanif, sadece hakka eğilen biri olarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan var etmiş olana yönelttim. Ve ben ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz benim namazım, ibadetim, dirimin ve ölümün, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, sensin hükümdar. Senden başka hiçbir ilah yok. Sen Rabbımsın. Ben ise senin kulunum. Ben nefsime zulmettim, günahımı itiraf ettim. Artık bana bütün günahlarımı bağışla. Günahları başkası değil, ancak sen bağışlarsın. Beni en güzel ahlaka ilet. O ahlakın en güzeline başkası değil, sadece sen iletirsin. Ahlakın kötüsünü de benden gider, onun kötüsünü başkası değil, ancak sen giderirsin. Ben sürekli sana itaattayım, daima senin hizmetindeyim. Hayrın tamamı senin, kudret ellerindedir. Kötülük sana nispet edilemez. Benim varlığım sendendir ve dönüşüm yine sanadır. Hayır ve ihsanın, bereketin pek çoktur ve sen yücesin. Senden mağfiret diliyor. Sana tövbe ediyorum. Amin ya Rabbi. 1242 Ebu Saîd'den Ali ve vesselam namaza kalkıp da tekbir getirdiğinde seni tenzih ve tesbih ederim aleykümselamun. Hamd olsun. Devam <gülüyor> Seni tenzih ve tesbih ederim Allah'ım ve sana hamdınla hamd ederim. Senin ismin büyük ve bereketlidir, şanın yücedir ve senden başka hiçbir ilah yoktur. Koğulan şeytandan, onun sıkıştırmasından, üfürmesinden ve üflemesinden, her şeyi işiten ve her şeyi bilen Allah'a sığınırım. Amin Ya Rabbi. 1243 Enes'den aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Osman, Allah onlardan razı olsun. Kıraata Fatiha ile başlarlardı. 1244 Abdülcebbar bin Vahil'den o da babasından. Aleyhisselatü Vesselam namazda sağ elini bileğe yakın yerde solun üzerine koyduğunu gördüm. 1245 Ubade İbni Samit'ten Aleyhisselatü Vesselam kim Ümmül Kitabı yani Fatiha'yı okumazsa onun namazı yoktur. 1245 6. Semure bin Cündep'ten. Aleyhisselatü Vesselam namazda ayaktayken iki defa sustu. Namaza girdiği zaman ve kıraatı bittiği zaman. İmran bin Hüseyin de bunu yadırgadı. Bunun üzerine Ubey bin Kaba onlara Semure doğru söyledi diye söyledi. Nereden anladın dendiğinde hadiste iki susuş vardır buyurdu. 1247 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam tekbir ile kıraat arasında güzelce bir kısa bir müddet Aleyküm selam. Ee, Ebu Hureyre kısa bir müddet susardı. Bundan dolayı ona dedim ki anam babam sana kurban olsun ya Resulullah. Söyler misin? Tekbir ile kıraat arasındaki şu hususunda ne diyorsun? Buyurdu ki Allah'ım benimle günahlarımın arasını doğu ile batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır. Allah'ım beni günahlarımdan beyaz elbisenin kirden temizlenmesi gibi temizle. Allah'ım beni günahlarımdan har, su ve dolu ile yıka. 1248 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam okuyan kimse yani imam gayril mağdub aleyhim ve laddallin dediği deyip de arkasından olan kimse amin dediği ve bu gök ehlinin amini ile rastlaştığı zaman onun geçmiş günahları boyanışlanır. Evet. <gülüyor> 1249 Ebu Khureir dedem. Ali Sallallahu Aleyhi ve Saliham, imam deyince siz de amin deyin. Çünkü melekler de amin der, imam da amin der. İşte kimin amin demesi, meleklerin amin demesiyle rastlaşırsa, onun geçmiş günahları bağışlanır. Evet. Tabi buraya kadar halledilmesi gereken çok mesele var. Bu kadar basit amin de amin. Yok demeyiz. Niye? İmamın arkasında amin dersek mekruh olur, kerih olur. Kim demiş? Falan demiş. Siz ona devam edin. Bak Peygamber aleyhisselam amin deyin diyor. Anlayana, tutana. 1250 Vail bin Hucur'dan aleyhissalatü dalini okuyunca yüksek sesle amin derdi. 1251 Ebu Kureyri'den Ebu Bekir ve Ebu Seleme'den Ebu Hureyre'nin arkasından namaz kılmışlardı. Da o Rukiye'ye gidince tekbir getirmiş. Sonra başını kaldırınca Semallahülmenhamide demiş. Ardından Rabbena Hamd demiş. Sonra secdeye gitmiş ve tekbir getirmişti. Sonra başını kaldırmış ve tekbir getirmişti. Sonra iki rekatin oturuşundan ayağa kalkınca tekbir getirmişti. O da sonunda şöyle dedi. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki şüphesiz ben sizin namazda kılmakta. Aleyhisselatü Vesselam'a en çok benzeyenizin bu kıldığım şekildeki namaz dünyadan ayrılıncaya kadar onun namaz şekli olmaya devam etmişti. 1252 Abdullah'dan o şöyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam'ın her doğruluş, eğiliş, ayağa kalkış ve oturuşta tekbir getirdiğini gördüm. 1253 Salim'den o da babasından. Aleyhisselatü Vesselam namaza girdiği zaman tekbir getirir ve ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırırdı. Rükûya gittiği zaman tekbir getirir ve ellerini kaldırırdı. Başını rükûdan kaldırdığı zaman onun aynısını yapardı. O iki secde arasında ellerini kaldırmaz idi. 1254. Malik İbnül Huveyris'ten. Ali sallallahu ve namaza başlarken tekbir getirdiği zaman ellerini kulaklarınızın hizasına getirinceye kadar kaldırırdı. O rükûya gitmek istediği zaman da başını rükûdan kaldırmak istediği zaman da bunun aynısını yapardı. 1253. Huayl et hadramiden. O Ali sallallahu ve selam ile beraber namaz kıldı. Ali sallallahu ve selam eğildiğinde, kalktığında tekbir getirir. Tekbir esnasında ellerini kaldırır ve namazın sonunda sağına ve soluna selam verirdi. Yüzünün beyazı görününceye kadar başını sağına, soluna döndürüp selam verirdi. 1256 Malik İbnül Huveyris'ten Kabilem'den genç olan 5-10 kişiyle Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş ve yanında 20 gece kaldık. Aleyhisselatü Vesselam kavrayışlı ve lütufkar idi. Ailelerimizi özlediğimizi görünce ailelerinize dönün ve onların yanında bulunun da onlara iyiliği emredin. Onlara öğretin ve beni nasıl namaz kılarken gördüyseniz öylece namaz kılın. Namaz vakti girince de biriniz size ezan okusun sonra en büyüğünüz size imam olsun. 1257 Ebu Said el-Hudri'den Ali sallallahu aleyhi ve 3 kişi bir araya gelince işlerinden biri onlara imam olsun. Onların imamete en layık olanları ise Kur'an'ı en iyi, en çok okuyanlarıdır. 1258 İbn Abbas'tan Ben teyzem Meymun'un yanındaydım derken yatsıdan sonra Ali sallallahu aleyhi ve geldi ve 4 rekat namaz kıldı sonra yatıp uyudu. Daha sonra kalktı ve çocuğu Ca'l uyudu mu? dedi. Ardından kalkıp namaza durdu. Ben de kalkıp sol tarafına durdum da elimden tutup beni sağ tarafına geçirdi. 1259 Enes'ten. Aleyhissalatü Vesselam bir gün ata bindi. Derken ondan düştü ve sağ tarafı zedelendi. Bu sebeple namazlardan birini oturarak kıldı. Biz de onunla beraber oturarak namaz kıldık. Aleyhissalatü Vesselam İmam ancak kendisine uyurması için imam yapılmıştır. Binaenaleyh ona muhalefet etmeyin. O ayakta namaz kıldığında siz de ayakta kılın. O gittiği zaman siz de rüküye gidin. O rüküden doğrulduğunda siz de doğrunun. O sema l-menhamide deyince siz Rabbena velekel ham deyin. O oturarak kılarsa sizin tümünüzde oturarak namaz kılın buyurdu. 1260 bir gün Ayşe'nin huzuruna girip bana ve vesselamın hastalığından bahsetmez misin dedim. O da olur dedi. Aleyhissalatü vesselam hastalığı ağırlaştı. Bir ara cemaat namaz kıldı mı dedi. Biz de hayır onlar seni gözlüyorlar ya Resulullah dedik. Bunun üzerine benim için leğene su koyun dedi. Biz de ona gusül yapmış sonra kalkmış davranmış sonra bayıldı sonra ayıldı ve cemaat namaz kıldı mı dedi. Biz de hayır onlar seni gözlüyorlar dedik. O zaman benim için leğene su koyun dedi. Biz de bunu yaptık. O da güsül yapmış sonra kalkmak için davrandı ama yine bayıldı. Daha sonra ayıldı. Cemaat namaz kıldı mı dedi. Biz de hayır dedik. Onlar seni gözlüyorlar ya Resulullah dedik. İnsanlar da camide toplanmış yatsı namaz için Resulullah'ı gözlüyorlardı. Aleyhisselatü Vesselam cemaate namaz kıldırması için Ebu Bekir'e haber gönderdi. Haberci de ona gelip Aleyhisselatü Vesselam sana cemaate namaz kıldırmanı emrediyor dedi. O zaman Ebu Bekir ki o yumuşak kalpli bir adamdı. Ya Ömer cemaate namazı sen kıldır dedi. Ömer de ona buna sen daha layıksın karşılığını verdi. Bunun üzerine o hastalık günlerinde onlara namazı Ebu Bekir kıldırdı. Sonra ve Vesselam kendinde bir hafiflik hissetti ve biri Abbas biri de iki adamın arasında Ebu Bekir cemaate namaz kıldırıyorken öyle namazından çıktı. Ebu Bekir onu görünce geri çekilmeye davrandı. Ali sallatü ona geri çekilmemesi için işaret yaptı. Ali vesselam iki kişiye beni onun yanına oturtun dedi. Onlar da Ebubekir'in yanına oturttular. O zaman Ali sallatü vesselam oturmuş olduğu halde Ebubekir ayakta Ali sallatü vesselam'ın namazına cemaat de Ebubekir'in namazına uyarak namaz kılmaya başladılar. Evet. 1261 Sehil bin Saattan Aleyhissalatü Vesselam minberin üzerine çıktığını gördüm. O tekbir aldı. Cemaat da peşinden tekbir aldı. Sonra minberin üzerindeyken Rukiye gitti. Daha sonra ise Rukiye'den başını kaldırdı ve gerisin geri aşağı inip minberin dibinde secde etti. Sonra namazını bitirinceye kadar aynı şekilde hareket etti. 1262 Ebu Mesud El Ensare'den Bir adam Aleyhissalatü Vesselam'a ya Resulullah, vallahi ben sabah namazından falanın onu bize uzun kılması sebebiyle geri kalıyorum, dedi. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir vaazda o günden daha çok kızdığını görmedim. O vakit şöyle buyurdu, ey insanlar. Şüphe yok ki, içinizde nefret ettirenler var. Bu sebeple kim cemaata namaz kıldırırsa hafif kıldırsın. Çünkü onların içinde yaşlı, zayıf ve ihtiyaç sahibi kimseler vardır. 1263 Katade'den Enes'i şöyle derken işittim. Ali sallallahu aleyhi ve tam kıldırmakla beraber insanların en hafif namaz kıldıranı idi. 1264 Abdullah bin Ebu Katade'den. Ali sallallahu aleyhi ve namaza çağrıldığı zaman beni görmedikçe ayağa kalkmayın buyurdu. 1265 Ebu Katade'den Ali sallallahu aleyhi ve namaza kanaat getirildiği zaman beni görmedikçe ayağa kalkmayın buyurdu. 1266 Enes'ten Ali selatü vesselam saflarınızı düzeltin. Çünkü safları düzeltmek namazın tamam olmasındandır. Evet. 1267. Berabeen Azib'den Ali selatü vesselam saflarınızı düzeltin ki kalplerimiz ihtilafa düşmesin. Şüphe yok ki Allah ve melekleri ilk saftakilere salat eder, onları över, şanlarını yüceltirler. 1268 İrbat Bin Sariye'den Aleyhisselatü Vesselam ilk saftakiler için 3, ikinci saftakiler için bir defa Allah'tan bağış dilerdi. 1269 yine aynı 1270 Ebu Mesud El Ensari'den Aleyhisselatü Vesselam namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi Düzensiz durmayın. Sonra kalpleriniz de düzensizliğe düşer. Benim arkamda mutlaka teennili ve aklı başında olanlarınız sonra bu yönlerden onların ardından gelenler, daha sonra da bu yönlerden onların ardından gelenler dursun. 1271 Abdullah'dan ve vesselam benim arkamda mutlaka teennili ve aklı başında olanlarınız sonra bu yönlerden onlara ardından gelenler, daha sonra bunların ardından gelenler dursun. Düzensiz de durmayın. Sonra kalpleriniz de düzensizliğe düşer. Çarşı pazarların karışık toplantılarına kapılmaktan veya camide onlar gibi düzensiz durmaktan sakının. Evet. 1272 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam erkek saflarının en hayırlısı ilki, en şerlisi sonunculardır. Kadın saflarının ise en hayırlısı sonuncuları, en şerlisi ilkleridir. 1273 Ubey bin Kaab'dan Aleyhisselatü Vesselam bir gün sabah namazını kıldırdı. Sonra da yüzünü bize çevirip bir grup münafık hakkında şöyle buyurdu. Falan gelmiş mi? Hayır dediler. Falan geldi mi? Hayır dediler. O zaman ve vesselam şüphe yok ki bu iki namaz münafıklara pek ağır gelen namazlardır. Halbuki onlar o ikisindeki fazilet ve sevabı bilseler emekleyerek de olsa onlara gelirlerdi. Evet. 1274 Ubey bin Ka'ab'dan ve vesselam deyip yukarıdaki aynısını nakletti. 1275 aynı. 1276 Ebu Ali aleyhissalatü vesselam vaka şu ki münafıklara yatsı namazıyla sabah namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Halbuki onlar o ikisindeki fazileti ve sevabı bilseler emekleyerek de olsa onlara gelirlerdi. 1277 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam and olsun içimden öyle geçti ki Gençlerime emredeyim de odun toplantılar. Bir adama da cemaata namazı kıldırmasını emredeyim. Sonra ben şu namazdan geri kalan kimselerin arkasından gidip evlerin üzerlerine yakayım. Etli bir kemik parçası veya iki kepçe yemek olsa bunlara katılırlardı. Halbuki onlar o yatsı veya sabah namazlarındaki fazilet ve sevabı bilseler emekleyerek de olsa onlara gelirlerdi. 1278 İbn Ömer'den O Naccan'a soğuk bir gecede indi. Bir müezzine emretti. O da ezanın sonunda namazı bulunduğunuz yerlerde kılın diye bağırdı. Sonra o haber verdik. Aleyhisselatü Vesselam yolculukta soğuk bir gece veya yağmur olduğunda bir müezzine emrederdi de bu ezanın sonunda namazı bulunduğunuz yerlerde kılın diye bağırırdı. 1279 Sait İbnül Müseyyebe namazı evinde kılmış olan bir adam sonra namaz kıldırıyorken imama kavuşsa onunla beraber tekrar namaz kılar mı dedi o da evet dedi ben bu iki namazın hangisinin daha çok sevabı olur dedim o da imamla beraber kıldığından çünkü Ebu Hirey ile bize rivayet ettik aleyhissalatü vesselam kişinin cemaatla kıldığı namaz tek başına kıldığı namazdan yirmi küsur parça daha fazla sevaplıdır buyurdu 1280 Abdullah'tan Ali sallallahu ve selam kişinin cemaatle kıldığı namaz tek başına kıldığı namazdan 27 derece daha fazla sevaptır. 1281 İbn Ömer'den Ali sallallahu ve selam birinizin hanımı camiye gitmek için izin istediği zaman onu men etmeyin. 1282 Ebû Hureyre'den Ali sallallahu Allah'ın kadın kullarını Allah'ın camilerinden men etmeyin onlar da dışarı çıktıkları zaman koku sürülmemiş olarak çıksınlar 1283 aynı 1284 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam akşam yemeği konduğu namaz vakti de geldiği zaman önce akşam yemeğini yiyin 1283 1285 Enes'ten aleyhissalatü vesselam akşam yemeği hazır olduğu namaza da kahmet getirildiği zaman önce akşam yemeğini yiyin 1286 Ebu feraydel'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem Namaza geldiğinizde ona koşarak gelmeyin. Normal yürüyerek gelin. Vakar ve sükunet içinde olun. Sonra kavuştuğunuzu imamla kılın. Kaçırdığınız zekatları ise tek başınıza tamamlayın. 1287 Abdullah bin Ebu Katar'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem namaza geldiğiniz zaman vakar ve sükunet içinde olmalısınız. Sonra kavuştuğunuzu imamla kılın. Geçirdiğiniz zekatları ise tek başınıza tamamlayın. 1288 Ubey bin Medine'de bir adam vardı. Medine'ye kıbleye namaz kılanlardan, evi camiye daha uzak kimse tanımıyorum. O halde de o namazları aleyhi ve ile beraber camide kılardı. Bu yüzden ona denmişti ki, sıcakta ve kalanlıkta bineceğin bir eşek satın alsan, o da şu karşılığı verdi. Vallahi, Evimin camiye bitişik olması beni sevindirmez. Sonra Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verildi de Ali sallallahu aleyhi ve sellem ona bunu sordu. Ya Resulallah, yürüyüşümün, adımlarımın, aileme dönüşümün, gelip gidişimin sevap defterime yazılması için böyle yapıyorum. O zaman Ali sallallahu aleyhi ve sellem Allah sana bunların hepsini versin. Sana umduklarının tamamını ihsan etsin dedi. Amin ya Rabbi. 1289 Hilal bin Yesaftan Ziyad bin Ebul Cahat elimi tutup beni es Esed oğullarından Vabısa bin Mabet yaşlı birini karşısına dikti ve şöyle dedi. Bana bu yaşlı adam da rivayet etti. Kendisi Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş arkasında. Bir adam saflara vera namaz kılmış da Aleyhisselatü Vesselam ona namazı tekrar kılmasını emretmiş. 1290- Vasıba bin Mabet'ten. Bir adam safların arkasında imama uymakla beraber safa girmek için tek başına namaz kılmıştı da Aleyhisselatü ve ona namazı tekrar kılmasını emretti. 1291 Enes'ten. Onun nenesi Muleyke'den. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ı yapmış olduğu bir yemeğe davet etti. Aleyhisselatü Vesselam da gelip yedi. Sonra kalkın da size namaz kıldırayım dedi. Ben de kalkıp uzun zaman kullanılmamasından dolayı kararmış olan bir hasırımızı aldım ve su serpip temizledim. Sonra Aleyhisselatü Vesselam onun üzerinde namaza durdu. Benimle yetim çocuk onun arkasında ihtiyar katında bizim arkamızda saf tuttu. Ve Aleyhisselatü Vesselam bize iki rekat namaz kıldırdı sonra dönüp gitti. 1292 Ebu Said'den ve Vesselam öğlenin ilk iki rekatında 30 ayet okuyacak kadar son ikisinde de bunun yarısı kadar İkindinin ilk iki rekatında ise öğlenin son iki rekatındaki kadar son iki rekatında bunun yarısı kadar ayakta duruyordu. 1293 yine aynı. 1294 Cabir bin Semure'den ve Vesselam öğle ve ikindiden e, Tarık ile Buruç surelerini okurdu. 1295 Ebu Katade'den ve Vesselam Öyle namazı ile ikinci namazının ilk iki rekatlarında Ümmül Kur'an Fatiha'yı ve onunla beraber iki sure okur. Okuduğu bir ayeti bize bazen işittirir ve birinci rekatta ayakta durmayı uzatırdı. 1296 aynı 1297 Abdullah bin Ebu Katade'den Aleyhisselatü Vesselam öğle namazının ilk iki rekatında Ümmül Kitap Fatiha ile iki sure son ikisinde de sadece Ümmül Kitabı okurdu. O okuduğu bir ayeti bazen bize işittirirdi. Birinci rekatta da kıyamı ikinciden uzatmadığı kadar uzatırdı. O ikindi namazında da böyle, sabah namazında da böyle yapardı. 1298 Ümmül Fadıl'dan Aleyhisselatü Vesselam akşam namazında Mürselat suresini okudu. 1299 Cübeyr bin Mutim'den Aleyhisselatü Vesselam akşam namazında Tur suresini okudu. 1300 Cabir bin Abdullah'tan Muaz aleyhissalatü vesselam ile beraber namaz kılar. Sonra topluluğuna gelir onlara namaz kıldırırdı. İşte o bir gece gelip yatsıyı kıldırmaya ve Bakara suresini okumaya başladı. Ensardan bir adam da gelip tek başına namazı kılıp gitti. Sonra ona ulaştı ki Muaz bu yüzden kendisine kötü söz söylemiş. Bunun üzerine o bunu aleyhissalatü vesselama şikayet etti. Aleyhissalatü vesselam Muaz'a fitneci mi oldun? Fitneci mi oldun? Fitneci mi oldun dedi. Sonra ona Mufassal surelerin ortasından iki sure okumasını emretti. 1301 Ziyad bin İlâkadan Amcamı şöyle derken işittim. O aleyhissalatü vesselam ile beraber namaz kılmış ve onu sabah namazının iki rekatının birinde Kaf suresinin bulunduğu sureyi okurken işitmişti. 1301 2 Kutbe bin Malik'ten Ali sallallahu aleyhi ve sabah namazının birinci rekatında Kas suresini okurken işittim. 1303 Amr bin Huray'dan Ali sallallahu aleyhi ve selam suresini okurdu. 1304 Amr bin Huray'dan yine yukarıdakinin aynısı. 1305 e, Seyyar bin selam eden babamla birlikte bu berzel eskeminin huzuruna girdik. O kamıştan yapılmış yüksek bir oturan üzerindeydi. Babam ona Ali ve selamın namazlarını vakitlerini sordu. O da o öyle dediğiniz el hecir namazını güneş tam tepeden batıya döndüğü zaman ikindi ise kıldırırdı da sonra birimiz Medine'nin en uzak yerlerinde bulunan ailesine güneş hala diri ışınları etkileyiciyken gidebilirdi. Akşam namazı hakkında anlattığı şeyi unuttum. Aleyhisselatü Vesselam yatsı dediğiniz El-Işah namazını ise biraz geciktirmeyi tercih ederdi. O sabah namazını adam yanında oturan biri tanıdığı yüzünden tanıyacak kadar ortalık ağırmış iken kılardı ve onda 60 ayetten 100 ayete kadar Kur'an okurdu. 1306 Cabir bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabe-i kiram gözlerini namazda göğe dikmişler iken mescide girdi. Onları bu şekilde görünce ya bundan vazgeçersiniz yahut gözleriniz size bir daha dönmez kör olursunuz buyurdu. 1307 Enes'den aleyhissalatü vesselam bazı kimselere ne oluyor da namazda gözlerini göğe dikiyorlar. Ya bundan vazgeçersiniz yahut da Allah gözlerinizi çekip alır da kör olursunuz. 1308 Musab'dan Abdullah bin Mesut'un oğulları Ruki'ye gittiklerinde ellerini uyduklarının arasına korlardı. Ben de babam Saadın yanında namaz kılıp böyle yaptım. O da ellerime vurdu. Sonra namazdan çıkınca yavrum ellerinle dizlerini tut. Bundan bir gün sonra onu bir defa daha yaptım. Onun yanında namaz kıldım. O yine ellerime vurdu. Namazdan çıkınca bunu önceleri yapardık. Sonra bize avuçlarımızla dizlerimizi tutmamız emredildi dedi. 1309 Aynı. 1310 Salim el-Berrat'tan Ebu Mesit el-Ensari bir gün bize şöyle dedi. Size Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldırdığı namaz gibi namaz kıldırayım mı? Bunun üzerine o tekbir getirdi. Rukiye vardı. Ellerini dizlerin üzerine koydu. Panakların arasına açtı. Öyle ki vücudunun her şey yerine yerleştiği karar ve sükunet buldu. 1311 İyas bin Amr'dan Ukbe bin Amr'ı şöyle derken işittim. O halde büyük Rabbinin adıyla tesbih et. Ayet indiği zaman yani vaka 74 Aleyhisselatü Vesselam bunu rukularınıza koyun. Yani rukudur. Allah Rabbiyel Azim deyin buyurdu. Evet. Ve yine Yüce Rabbinin adını tesbih et. la bir ayet inince bunu secdelerinize koyun. Yani secdede Subhan Rabbiel Aala deyin buyurdu. 1312 huzeyfeden o bir gece Ali Selam ve Selamle beraber namaz kıldı. Ali ve Selam Subhan Rabbiel Azim, Subhan Rabbiel Aala dermiş. O hiçbir rahmet ayeti gelmezdi ki onda durup onu yüce Allah'tan istemiş olmasın. Hiçbir azap ayeti de gelmemiş ki ondan Allah'a sığınmış olmasın. 1313 Abbas bin Sihil'den, Muhammed bin Mesleme, Ebu Useyit, Ebu Umeyt, Sihil, saat bir gün toplanmış ve Ali Sallallahu Aleyhi ve namazını konuşmuşlardı. Ebu Umeyt şöyle dedi: "Ben Ali Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın namazını sizin en iyi bileninizim. Gerçekten Ali Sallallahu Aleyhi ve Selam bir gün kalktı, tekbir getirdi, ellerini kaldırdı. Sonra rüku için tekbir getirdiğinde ellerini yine kaldırdı. Sonra rükiye gitti ve ellerini dizlerin üzerine koydu." Sanki onlara onları avuçlamıştı. Ellerini yay kirişi gibi gerdi ve onlar yan tarafından ayırdı. O da başını ne aşağıydı ne de yukarı kaldırdı. 1314 Salim'den aleyhissalatü vesselam namaza başladığı zaman ellerini omuzdan rüzasına kadar kaldırırdı. Rukuya gittiğinde de bunun aynısını yapardı. Başını rukadan kaldırdığı zaman da bunun aynısını yapar. Ve Sem lumen hamide Allahümme rabbana ve derdi. O bunu secdelerde yapmazdı. 1315 yine aynı 1316 Enes'den Aleyhisselatü Vesselam İmam semallahu dediğinde siz Rabbena ve lekel deyin. 1317 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam İmam ancak kendine uyulması için imam yapılmıştır. Binaenaleyh o tekbir getirdiği zaman tekbir getirin. Rukiye gittiği zaman rukiye gidin. Secdeye gittiği zaman secdeye gidin. Semallahu dediği zaman ise siz de Allahümme Rabbana lekel hamd deyin. O ayakta namaz kıldığı zaman siz de ayakta kılın. O oturarak namaz kıldığı zaman tümünüzde oturarak namaz kılın. 1318 Ebu Musa'dan muhakkak ki ve vesselam bir gün bize hutbe iraat buyurup namazımızı öğretti. Sünnetimizi açıkladı. Şöyle buyurdu. Namaza kahmet getirildiği zaman biriniz size imam olsun o tekbir getirdiğinde siz de tekbir getirin. O وَلَبْ دَعْلِينَ dediği zaman siz amin deyin ki Allah sizin duanıza karşılık versin. O tekbir getirip rükûye gittiğinde siz de tekbir getirip rükûye gidin. Çünkü imam sizden önce rükûye gider, sizden önce başını rükûden kaldırır. İmamın bu işinde önce rükûden doğruluşu, buna yani sizden önce rükûye gidişine mukave bildir. Yani binaenaleyh sizin ve onun rükûleri eşit olur. O semallâhu lümen hamide dediğinde siz Allahümme Rabbana lekel hamd deyin. Çünkü Allah peygamberinin dilinden Allah kendisine hamd edinin hamdını kabul eder buyurmuştur. 1319 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhisselatü Selam rüküden başını kaldırınca Rabbimiz gökler dolusu kadar, yer dolusu kadar ve artık dilediğin şey dolusu kadar hamd olsun sana. Ey övgü ve ululuğa layık olan Bir kulun ki hepimiz sana kulu söylemesine en uygun söz şudur Allah'ım verdiğine engel olup vermemezlik edecek hiç kimse yok engel olup vermediğini verecek hiç kimse de yoktur. Varlık sahibine varlığı senin katında fayda vermeyecektir. Onu ancak senin rahmetini kurtaracaktır. 1320 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam başını rükudan kaldırdığında Allah kendisine hamd edenin hamdını kabul eder. Rabbimiz göklerle yer dolusu aralarının dolusu ve artık dediğin şey dolusu hamd olsun sana. Amin Ya Rabbi. 1321 i̇bn sallallahu aleyhi ve Selam doğrusu ben yaşlandım. Binaenaleyh aleyne rukiye ne secdeye benden önce gitmeyin. Çünkü ben rukiye gittiğimde siz ne kadar önce sizden ne kadar önce gidersem doğrulduğumda siz o kadar geç doğrularak bana ulaşırsınız. Secdeye gittiğimde de sizden ne kadar önce gidersem doğrulduğumda siz o kadar geç doğrularak bana ulaşırsınız. Böylece rukiye ve secdelerimiz eşit olmuş olur. 1322 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam sizden biri başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın onun başını eşek başı veya suratını eşek suratı yapmasından korkmuyor mu? 1323 Enes'ten Aleyhissalatü Vesselam onları namaza teşvik etti ve onlara imam olduğu zaman rüküye ve secdeye kendisinden önce gitmelerini namazdan ayrılmalarından önce namazdan ayrılmamalarını men etmiş ve şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki arkamdan ve önümden görüyorum. 1324 İbn Abbas'tan İbn Abbas dedi ki peygamberimize 7 kemik üzerine secde etmesi emredildi. Ona namazda ne saç ne elbise toplamaması da emredildi. Ben secde yapmakla ve ne saç ne de elbise toplamamakla emrolundum demiştir. 1325 İbn Tâvûs'tan o da babasından Aleyhissalatu vesselam bana 7 kemik yani alın bunu yaparken eliyle burnuna işaret etti. Eller, dizler ve ayaklarının uçları üzerine secde etmem. Ve ne elbisenin ne de saçlarının toplanması emri olundu. Evet. 1326 Vail bin Hucur'dan Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Secdeye gittiği zaman dizlerini ellerinden önce yere koydu. Secdeden kalktığı zaman ise ellerini dizlerinden önce kaldırdı. 1327 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Biriniz namaz kıldığı zaman yere devenin çökmesi gibi çökmesin. Ellerini dizlerinden önce yere koysun. Evet. 1328 Enes'den. Aleyhisselatü Vesselam rükuda ölçülü durun ve hiçbiriniz kollarını köpeğin yayması gibi yere yaymayın. 1329 Abdurrahman bin Şibil el Ensar'den. Aleyhisselatü Vesselam secdede kolları yırtıcı hayvanların kollarını yaymalar gibi yere yaymaktan karganın gagalaması gibi çabuk ruku ve secde yapmaktan ve kişinin camideki bir yeri, devenin bir yere alışıp devamlı orayı kendisine çökme yer edilmesi gibi kendisine yer edilmesinden men etti. Evet. Sabah namazına gidin. ihtiyarların hepsini yeri hazırdır. Sıkıysan yerine otur. Muakka kaldırırlar. Maalesef. 1330 Huzeyfe'den Aleyhisselatü Vesselam İki secde arasında Rabbi Firli Rabbim beni bağışla derdi. 1331 İbn Abbas'tan ve Vesselam son hastalığında evi ile cami arasındaki perdeyi cemaat Ebu Bekir'in arkasında saf bağlamış bir haldeyken açtı ve şöyle buyurdu. Ey cemaat! Durum şu ki peygamberlik müjdecilerden sadece Müslümanın gördüğü veya ona gösterilen sarih rüya kaldı. İyi bilin ki ben rüküdeyken veya secdedeyken Kur'an okumaktan men edildim. Şu halde siz rüküde Rabbinizi tazim edin. Secdede ise çok dua yapmaya gayret gösterin. Zira secde halindeyken yapacağınız duanın sizden kabul olunması umulur. 1332 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Muhakkak ki ben rüküdeyken veya secdedeyken Kur'an okumaktan men edildim. Şu halde rüküde Rabbi tazim edin secdede ise çok dua yapmaya gayret gösterin. Zira secde halindeyken yapacağınız duanın sizden kabul olunması umulur. 1333 Ebu Mesudan ve Vesselam kişinin rükü ve secdede belini doğrultmamış olduğu namaz yeterli sahih olmaz. 1334 Ebu Katade'den insanların hırsızlıkta en kötüsü namazından çalan kimsedir. Sahabe-i Kiram Ya Resulullah namazdan nasıl çalınır ki? O ne rükûnu ne de secdesini tam olarak yapmaz buyurdu. 1335 Rifa ve Malik Bedir Savaşı'na katılan iki kardeşten. Bir ara biz ve Vesselam'ın etrafında oturuyorduk. Derken bir adam içeri girdi ve kıbleye dönüp namaz kıldı. Namazı bitince gelip Aleyhisselatü Vesselam'a ve topluluğa selam verdi. ve Vesselam da Allah'ın selamı senin de üzerine olsun ama dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namazı tam kılmadın dedi. Bunun üzerine adam döndü ve namazı yeniden kıldı. Biz ise aleyhissalatü vesselamın niyini kusurlu bulduğunu anlamayarak onun namazını gözetlemeye koyduk. Bu namazı bitirince yine gelip aleyhissalatü vesselama selam verdi. Aleyhissalatü vesselam da Allah'ın selamı senin de üzerine olsun ama dön ve namazı yeniden kıl. Çünkü sen namazı tam kılmadın dedi. 2-3 defa gitti, geldi ve adam elimden geleni yaptım. Artık namazımın neyini kusurlu bulduğunu bilemiyorum. Bunun üzerine ve Vesselam şöyle buyurdu. Şu muhakkak ki hiçbirinizin namazı şöyle yapmadıkça tamam olmaz. Abdesti kendisine Allah ve Azze ve Celle'nin emrettiği gibi tam alır. Yüzünü ve dirseklere kadar ellerini yıkar, başını mest ayakların topuklarına kadar yıkar. Sonra Allah'ı ulular tekbir getirir, ona hamd eder. Kur'an'dan Allah'ın kendisine izin verdiği müessir kıldığı kadar bir miktar okur. Sonra tekbir getirip rukiye gider ve eklem yerleri sukun erip kendilerini bırakıncaya kadar avuçlarını dizlerinin üzerine kor. Semallahülemen hamide deyip dikilerek belini tamamen doğrultup her kemik yerine alıncaya kadar doğrulur. Sonra tekbir getirip secdeye gider ve eklem yerleri sukun erip kendilerini bırakıncaya kadar yüzünü yere yerleştirir. Sonra tekbir getirip oturanın üzerine oturarak doğrulur ve beli tamamen doğrultur. İşte peygamber namazı bu şekilde dört rekat tarif etti ve sözünü şöyle tamamladı. Hiçbirinizin namazı bunları yapmadıkça tamam olmaz. 1336 Meymune bintül Haris'ten. Ali sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiği zaman kollarını öyle ayırırdı ki arkasında olan kimse onun koltuk altlarının aydınlığını, beyazlığını görürdü. 1337 Memune'den Aleyhisselatü Vesselam secde ettiği zaman karnını kasıklarından dirseklerini kaldırarak yanlarından öyle ayırırdı ki şayet bir kuzu altından geçmek isteseydi geçebilirdi. 1338 Yezid İbnül Asım'dan Aleyhisselatü Vesselam secde ettiği zaman kollarını yanlarından öyle uzaklaştırırdı ki arkasından koltuk altlarının aydınlığı, beyazlığı görülürdü. O oturduğu zaman ise sol dayılığının üzerine dayanıp otururdu. 1339 İbn Ebu Leyla'dan Ali sallallahu aleyhi ve ettiği zaman ruku başını rükudan kaldırdığında secdesi ve secdelerin arasındaki oturuş hemen hemen birbirine eşit idi. 1340 Elbera'dan Ali sallallahu aleyhi ve namazında gözetledim de Kıyamını, rukunu, rukudan sonra doğruluşunu, ardından secdesini, sonra iki secde arasındaki oturuşunu, sonra tekrar secdesini ve selam vermekle kalkıp gitmek arasındaki oturuşunu hemen hemen birbirine eşit buldum. 1341 El Mugire'den, Hamza İbn-i Mugire'den. Onlar El Mugire bin Şube'den duymuşlar, o anlatılıyormuş. ve Vesselam Tebuk seferinde bir sabah namaz vakti kazayı hacete çıkmış. El-Mugre de ona abdest suyu götürmüştü. Kaza yacetten sonra da el döktüğü suyla ile abdest aldı. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam dönüp gelmiş. el bin Şube de onunla beraber gelmiş. Ve cemaatı namaza yani sabah namazına başlamış bir halde bulmuşlardı. Onlar kendilerine namazı kıldırması için Abdurrahman bin Avf'ı öne geçirmişler. Abdurrahman bin Ali Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce Onlara sabah namazından bir rekat kıldırmıştı. Sonra Ali sallallahu aleyhi ve gelmiş ve cemaatla beraber Abdurrahman'ın arkasında ikinci safta saf tutmuştu. Abdurrahman namazı bitirip selam verince Ali sallallahu aleyhi ve kalkmış ve kavuşamamış olduğu ilk rekatı kılmıştı. Cemaat ise bundan dolayı korkuya kapılmış ve çokça tesbih getirmiş. subhanallah demişlerdi. Nihayet Ali sallallahu aleyhi ve namazı bitirince cemaata "Doğru yaptınız, güzel yaptınız." buyurdu. 1342 Hamza İbn-i o da babasından sonra biz topluluğun yanına vardık onlar namaza kalkmışlardı deyip yukarıdaki hadisin aynısını naklediyor. 1343 Enes'ten biz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber şiddetli sıcakta namaz kılardık da birimiz sıcaklıktan dolayı alnını yere koyamadığından elbisesini yayar ve onun üzerine namaz kılardık. 1344 Abdullah İbn-i o da babasından. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın namazda şöyle dua ederken gördüm. Parnağı ile işaret etmişti. Şehadet parnağı ile işaret ediyordu. 1345 İbn-i Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam namazın sonunda oturduğu zaman sol elini sol dizinin üzerine kor sağ elini sağ dizinin üzerine kor ve parnağını yukarı diker idi. İşaret parnağını 1346 Abdullah'tan biz Ali Selat ve Selam'ın arkasında namaz kıldığımızda selam kullarından önce Allah'ın üzerine olsun, selam Cebrail'in üzerine olsun, selam Mikail'in üzerine olsun, selam İsrafil'in üzerine olsun, selam falanın falanı falan falanı üzerine olsun derdik. Derken bir gün Ali ve Selam bunu duydu ve bize doğru dönüp hiç şüphesiz yüce Allah selamın ta kendisidir binaenaleyh. Namazda oturduğunuz zaman şöyle deyin. Yani Ettehiyat'i bize tarif edip öğretti. 1347 Alkame'den Abdullah'ın elinden tutmuş. Aleyhisselatü Vesselam da vaktiyle Abdullah'ın elinden tutmuş. Ve ona namazda okunacak şu teşebbütü öğretmiş idi. 1348 İbni Ebu Leyla'dan bana Ka'ab bin Ucra rastladı. Sana bir hediye vereyim mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün yanımıza çıka geldi. Biz de sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. O da şöyle deyin deyip sali ve Bari'yi bize öğretti. 1349 Ömer İbnül Hattab'ın azaltısı Nuaym'dan. Aleyhisselatü Selam zamanında kendisine namaza çağrı ezan rüyası gösterilmiş olan Abdullah bin Zeyd el-Ensari'nin oğlu Muhammed haber verdi ki Ebu Mesut el şöyle demiş. Aleyhisselatü Selam bir gün yanımıza geldi ve bizimle beraber Saad bin Ubade'nin meclisinde oturmuştu. Derken beşir Saad dedi ki: Allah bize sana salat getirmemizi emretti. ya Aşırullah. Peki sana nasıl salat getireyim diye sorduklarında Ali sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Sonunda Salli ve Bari bize öğretti. 1350 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri teşebbüte bitirince dört şeyden, yani cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden ve mesihide çalan şerinden Allah'a sığınsın buyurdu 1351 aynı 1352 Amr bin saattan, o da babasından aleyhissalatü vesselam önce sağ yanağının beyazdı, arkadan görülecek kadar sağına selam verir sonra sol yanağının beyazdı, görülecek kadar soluna selam verirdi 1353 Ebu Mamer'den Mekke'de bir adamın arkasında namaz kıldım ki o iki selam verdi sonra ben bunu Abdullah'a anlattım o da bunu nereden elde etmiş nereden öğrenmiş dedi. 1354 Ayşe annemizden Ali selamü aleyhi ve namazdan sonra ancak Allahümmen te selam ve minkes selam tebarekte yazın zelzeleli ve ikram diyecek kadar oturur idi. 1355 Enes'ten Ali selamü aleyhi ve namazından çıkmak istediği zaman 3 defa Allah'tan istifarda bulunur. Sonra da Allahümmen te selam ve minkes selam tebarekte yazın yazelcelani ve ikram der idi. 1356 El-Mugire'den Mugire bin Şube bana Muaviye'ye gönderdiği bir mektupta yazdırdı ki ve Vesselam her farz namazının ardından La ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala kullü şeyin kadir Allahümme la mania lima ateyte ve la matuye lima manate ve la yenfehu zel ceddi minkel ceddu. 1357 Abdullah'tan Hiçbiriniz namazdan sadece sağından ayrılmasının yerine bir vecibi olduğuna inanarak şeytana namazından bir pay ayırmasın. Andolsun ki ben Ali vesselam namazdan sol tarafından ayrılırken çok gördüm. 1358 Enes'ten Ali ve vesselam namazdan sağ tarafından ayrılırken gördüm. 1359 Enes'ten Ali ve vesselam'ı sağ tarafından ayrıldı. 1360 Ebu Hureyre'den Ebu Zer dedi ki, Ya Resulallah, servet sahipleri, sevapları hep alıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyor, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyor, onların zekat ve sadaka verdikleri mal fazlalıkları da var. Halbuki bizim tasattır edecek bir şeyimiz yok. O zaman ve sellem sana bazı cümleler öğreteyim mi? Bunları söylediğin zaman senin yaptığında aynısını yapanlar hariç seni geçmiş olan kimselere kavuştursun. Senin arkanda kalan kimseler de sana kavuşmazlar. Evet öğretin ya Resulullah dedi. Her namazın ardından Allah'a 33 defa tesbih eder subhanallah dersin. Ona 33 defa ham deder, elhamdülillah dersin. Ona 33 defa tekbir getir Allahu Ekber dersin ve bunları... La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir cümlesiyle bitirirsin. 1361 Zeyd bin Sabit'ten, biz her namazın arkasında 33 defa Allah'ı tesbih etmekle, 33 defa ona hamd etmekle ve 34 defa Allahu Ekber getirmekle emrolunduk. Sonra bir adama rüyasında gelinmiş ve ensardan bir adama uykuda rüya gösterilmiş ve denmiş ki, Aleyhisselatü Vesselam size her namazın ardında Allah'a 33 defa tesbih, 33 defa hamd, 34 defa tekbir getirmenizi emretti. O da evet demiş. Bunun üzerine ona şöyle denmiş. Artık bunları 25-25 yapın ve onlarla beraber tehlil de getirin. Yani 25 kere de La İlahe İllallah deyin. O adam da Ali sallallahu Aleyhisselatü Vesselam'a haber verince o bunları yapın buyurdu. 1362 Temimet Dari'den Aleyhisselatü Vesselam Şüphe yok ki kulun kendisinden hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Sonunda eğer namazı tam bulunursa onun lehine tam yazılır. Eğer onda bir eksiklik olursa Yüce Allah meleklerine şöyle buyurur. Bakın kulumun hiç nafile namazı var mı da farzının eksikliklerini ona tamamlayın. Kul sonra zekattan daha sonra da diğer amellerden buna göre hesaba çekilir. 1363 Ebu Hümeyt Es-Said'den, ve Vesselam'ın ashabından biri, Ebu Katadi olan 10 kişinin arasında, şöyle derken işittim. ve Vesselam'ın namazını en iyi bileniniz benim. Bunun üzerine onlar, niçin sen, ne bizim onu en çok takip edenimiz, ne de onunla en eski sohbet edenimiz değilsin dediler. O ise, yok ben öyle olanınızım dedi. Onlar da o halde anlat bakalım dedi. Bilmiyorum. O da şöyle anlattı. Aleyhisselatü Vesselam namaza kalktığı zaman ellerini omuzların hizasına getirinceye kadar kaldırır sonra tekbir alır ve nihayet her kemik yerine yerleşir sonra Kur'an okur sonra ellerini omuzların hizasına getirinceye kadar kaldırarak tekbir alır sonra rüküye gider ve başını aşağı eğmeyerek yukarıda kaldırmayarak düzgün bir şekilde ve vücuttaki her kemik yerine dönüp istiklal buluncaya kadar avuç içlerini dizlerin üzerine kor sonra başını kaldırıp semallahu lümen hamid eder sonra ellerini omuzlarının zasına getirinceye kadar kaldırır sonra Allahu Ekber der ve tekbir alırken yere inip ellerini yanlarından ayırır sonra secde eder sonra başını kaldırır ve sol ayağını büküp üzerine oturur secde ettiğinde ayak parmaklarının uçlarını kıbleye doğru açar sonra dönüp tekrar secde eder sonra başını kaldırıp Allahu Ekber der ve sol ayağını büküp tam doğrularak her kemik yerine dönünceye kadar üzerine oturur sonra ayağa kalkar ve diğer rekatta da bunun aynısını yapardı. O iki secdeden sonra ayağa kalktığı zamanda namazının başlangıcında yaptığı gibi tekbir alır ve ellerini omuzlarının hızasına getirinceye kadar kaldırırdı. Evet. O sonra namazın geri kalan kısmında bunun aynısını yapardı. Nihayet sonra da selam verildiği secde ve oturma kade zamanı gelince sol ayağını geriletir. Yani altından sağ tarafından çıkarır ve sol tarafın üzerine çökerek teverruk yaparak otururdu. Ebu Hümeyt'in anlatması bitince onlar doğru söyledin. Aleyhissalatu vesselamın namazı böyleydi dediler. 1364. Alsın bin Kuleyip'ten Vayl bin Hucur ona haber verip şöyle demiş. Kendi kendime dedim ki Ali vesselam'ın namazını nasıl kıldığına mutlaka bakacağım dedi ve ona baktım. O ayağa kalktı. Tekbir getirip ellerini kulaklarının hizasına gelinceye kadar kaldırdı. Sağ elini sol avucunun sırtının üzerine koydu. Sonra Rukiye gitmek istediğinde ellerini aynı şekilde kaldırdı ve ardından ellerini dizlerin üzerine koydu. Sonra başını kaldırdı. Ellerini de baş tarafta olduğu gibi aynı şekilde kaldırdı. Sonra secdiye vardı. Avuçlarını kulaklarının hizasına koydu. Sonra oturup sol ayağın üzerine çöktü ve sol avucunu sol uyluğunu ve sol dizinin üzerine koydu. Sağ dirseğini ise sağ uyluğun üzerine koydu. Sonra iki parmağını orta parmağı ve işaret parmağını yumup halka yaptı. Sonra şahadet parmağını kaldırdı. Ben de onun o şehadet parmağını kendisine dua ederken hareket ettirdiğini gördüm. Daha sonra soğuk bir zamanda Medine'ye geldiğimde cemaatın üzerinde çok elbise gördüm. Onlar ellerini kulak hızasına kaldırırken elbisenin altından hareket ettiriyorlar idi. Evet. 1365 Hıttan bin Abdullah Errekaşi'den Ebu Musa bir gün bize akşam ve yatsı namazlarını birini kıldırdı. Derken cemaattan bir adam, namaz, iyilik, sadaka ve zekat ile beraber mi konuldu? Yani namaz onlarla beraber mi emredildi? Farz kılındı dedi. Ebu Musa namazı bitirince şu şu cümleyi söyleyen hanginiz dedi? Cemaat sustu bir şey söylemedi. Bunun üzerine o korkmuş görünen hıttana hıttan onu herhalde sen söyledin dedi. Hıttan da onu ben söylemedim. Ama ondan dolayı beni azarlayacağından korkmuştum dedi. O esnada cemaattan bir adam onu ben söyledim ama onunla sadece hayrı kastettim dedi. O zaman Ebu Musa Namazda ne söyleyeceğini bilmiyor musun? Şüphe yok yani Aleyhisselatü Vesselam bir gün bize hutbe irade edip namazımızı öğretti, sünnetimizi açıkladı. Namaza kâhmet getirildiği zaman biriniz size imam olsun da o tekbir getirdiğinde siz de tekbir getirin. O dalin dediğinde siz amin deyin ki Allah duanıza karşılık versin. O tekbir getirip rukiye gittiğinde siz de tekbir getirip rukiye gidin. Çünkü imam sizden önce rukiye gider, sizden önce başını kaldırır. Ali ve vesselam şöyle buyurdu. İmamın bu sizden önce rüküden doğruluşu buna yani sizden önce rüküye gidişine mukabildir. Binaenaleyh sizin ve onun rükûleri eşit olur. O semallahu limen hamide dediğinde siz de اللهم ربنا hamd الحمد deyin. Çünkü Allah peygamberinin dilinden Allah kendisine hamd edenin hamdini kabul eder buyurmuştur. Sonra o tekbir getirip secdeye gittiği zaman siz de tekbir getirip secdeye gidin. Çünkü imam sizden önce secdeye gider, sizden önce başını secdeden kaldırır. İmamın bu sizden önce secdeden doğruluşu buna yani sizden önce secdeye gidişine mukabildir. Sonra oturma kade esnasında şunlar sizin her birinizin ilk sözünden olsun. Etteyyat'i okuyun buyurdu. 1366 Ebu Katade'den aleyhissalatü vesselam bir gün boynuna, omuzuna Usame binti Zeybin'e bi bindirmiş olduğu halde namaz kıldırmaya çıktı da rüküye gittiğinde onu yere koydu secdeden ayağa kalktığında ise boynuna bindirdi evet 1367 Ebukatade el-Ensari'den bir gün namazdayken Umame bin Zeynep binti Resulullah'ı yüklenmişti de secdeye gittiğinde onu yere koymuş ayağa kalktığında yine kucağına almıştı 1368 Suhayb'dan Ali sallallahu ve uğradım da ona namaz kılarken selam verdim. O da selamımı işaretle aldı. 1369 İbn Ömer'den Ali sallallahu ve bir gün Amr bin Auf'un mescidine girdi. Halkla içeri girdi. O namazdayken ona selam veriliyordu. 1370 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve namazda imamın bir hatasına dikkat çekmek veya birini uyarma gibi durumlarda subhanallah demek erkeklere mahsus, el çırpmak ise kadınlara mahsustur. 1371 Sehil bin Saattan Ali sallallahu aleyhi ve namazınızda başkasına bildirme ihtiyacı duyacağınız bir şey başınıza geldiğinde erkek olanların subhanallah desin, kadınlar ise el çırpsın. 1372 aynı 1373 Zeyd bin Sabitten Ali Selatü vesselam Nafile namazları evlerinizde kılmaya bakın. Çünkü kişinin kıldığı namazın en hayırlısı cemaatle kılınan farz namazlar hariç evinde kıldığı namazdır. 1374 Yağla bin Ata'dan Cabir bin Yezid bin Esved es babasından naklen rivayet ederken işittim. Ali Selatü vesselam'la sabah namazını kılmış Demiş ki bir de ne görelim. Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldırdığında namaz kılmayarak bir kenarda oturmakta olan iki kişi onları çağırtıyor. Onlar da triltedir titriyor. Bir halde getiriliyor. Aleyhisselatü Vesselam sizi bizimle namaz kılmaktan ne alıkoydu? Onlar evlerimizde kılmıştık. Bunun için sizinle kılmadık dediler. O zaman Aleyhisselatü Vesselam bir daha böyle yapmayın. Evlerinizde kılıp da sonra imama kavuştuğunuz zaman tekrar kılın. Çünkü bu ikinci kılışınız sizin için nafile yerine geçer.